والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا وهادينا إلى الحق وإلى صراط المستقيم ومعلم الناس الخير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم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 Selefi Salihin akidesi dersine devam ediyoruz. On birinci asıldaydık. En son asıl. Selefi Salihin akidesi on bir 10 On asıl işledir. Bugün on birincideyiz. Onun da beşinci dersindeyiz. O da neyle ilgilidir? Ehli Sünnet'e göre ahlak ve adep kriterleri, şartları, Ehl-i sünnette bu ahlak niye akide dersine girmiş dedik? Hatırlatmak gerekirse çünkü akide inançtır. Paketin içinde, şeriat paketin içinde ahlak en önemli yer alıyor. Çünkü insan inandığını yansıtmasa ahlakına o zaman tebliğ yapamaz. Peygamberlerin de en büyük vazifeleri nedir? Görevleri İslamiyet'i tebliğ etmektir. O zaman önce yaşayacağız, ondan sonra tebliğ edeceğiz. Onun için ahlakı Ehl-i Sünnet alimi akide bölümüne sokmuştur. Yani bir mümin İslam ahlakını yaşamasa bunun inancı nedir? Zayıftır. İnancı bozuktur diyebiliriz. Yerine göre ahlaksızlık insanı şifra kadar götürür. İnsanı imandan çıkartır, dinden çıkartır. Onun için ahlak arkadaşlar çok önemli meseledir. Ahlaktan da biz Ehl-i Sünnet'in sıraladık bütün ahlak meselelerini belki üzerinde biraz onların daha fazla duracağız. Çünkü eğitim ahlak meselesi çok önemlidir. Ashab-ı kiramdan dört imam bugüne kadar bütün alimler ahlak meselesini önem vermiş. Bunun için özel telifler ayırmışlar yazmışlardır. Geçen ders, bundan önce emri bilme'rufu al münker. Onu işledik. eli emredip kötülükten nehyetmek. Bugün bir konumuz var. O da nasihatle ilgilidir. O paragrafı inşallah okusun arkadaş aynen. Ondan sonra onu açıklarız. Ehl-i Sünnetler cemaat her Müslümana en güzel şekilde nasihatte bulunmanın gerekliliği görüşündedirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din nasihattir. Biz kime diye sorduk. Şöyle buyurdu. Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara. Evet. Bu paragraf içi satırdır. Ama bununla ilgili mücelletler, ciltler bile yazılmıştır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun noktasını koymuştur. Ne diyor okuduğu hadiste? Din nasihattır. Yani din nasihattır. Yani sanki bir taneyle sen bana bir şeyi tarif et diyor o budur. Bir pakete koyuyor sen eline veriyor. Bütün dini nasihat paketine verdi sana. Din budur, nasihattır. Demek ki o kadar önemlidir ki bizde bu önemi anlasak uygularız. Bunun önemini anlamasak o zaman uygulamayız. Nasihat çok önemlidir. Bu da muminin ahlakındandır. Çünkü bütün peygamberler aleyhimussalatu vesselam bütünün ahlakından ne vardı ilk önce? Nasihat etmek vardı. Nasihat arkadaşlar çok önemli meseledir. İslam'da Tevhidden en sonra en önemli meselelerden birisi nedir? Bu kuvveti, ülfeti, barabarlığı, birliği sağlamaktır İslam toplumunda. Bu nasıl sağlanır? Fedakarlıkla, taviz vermekle, sevgiyle sağlanır. Bunun da bu sevginin, sadakatin şeyinde ne yapıyor? İhlas yatıyor. İhlas nedir? Allah için yapacaksın kardeşin. Eydin nasihatin yeri burada nedir? E arkadaşına her istiyorsan nasihat edersin. Ne zaman? Yoldan çıkarken yola getirmek için bunun adı nasihattir işte. Gördük mü? Nasihat, bu kuvveti, birliği, toplumun, İslami, Müslüman toplumun dinamitini sağlayan nedir? Nasihattır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste duyduğumuz gibi ne dedi? Din, nasihattır. Nasihat çok önemli meseledir. Toplumu, İslam toplumunu tek yapan, ayakta tutan asaslardan birisi nedir? Nasihattır. Nasihat olmasa her şey Rabbena hep bana diye bir kaide kurmuş. Ne oluyor halimiz bugün oluyor. Nasıl şeytani bir kâidedir? Rabbena hep bana, hep benim için. Gendene diyorlar çeser gibi kendine yönatıyorsun. Ama Müslüman içi çift taraflı olması lazım. Yani hem gider çeser hem gelir çeser testere gibi. Yani hem kendine faydan olsa hem de toplumuna faydan olur. Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bütün meselesi خيرdir. Çünkü niyetine bağlıdır. Eline bir tiken batsa o onun neydir? Kefaretidir şükreder. Sabreder. Allah ona rızık verse hamd eder. Bunlar nedir? Muminin heyrlilerdir. Onun için mumin her zaman çardadır. Ne zaman? Halis niyet ihlas olsa meselenin için. Evet. Nasihat o kadar önemli meseledir. Drabbani bir toplum istiyorsak Rabbani bir toplum istiyorsak biz nasihatın fıkhını bileceğiz. Fıkhını bilmek için şartlarını, ölçülerini bileceğiz. Yoksa kaş yaparken göz çıkartabiliriz. Her şey de öyledir. Onun için Allah subhanahu teala bize bu paketi gönderirken şeriat-ı paketini, bütün detayları o paketin içindedir. Dinin sen pekete göre uygulama yapsan, evliyaullah olursun, yani cennetlik olursun. Ama sen ismini al, kılıfını al, içini kendin kriterlerine göre doldursan ne olur? Şeytanın adamı olursun. Şeytan da sinsidir, Sene diğer sırat-ı müstakim üzerindesin, birçenin kendini cehennemin kapısında bulursun. Onun için nasihat edirim diye, belki işi bozarsın. Ne zaman nasihat bizi evliyaullah eder, Rabbani bir kul eder yer üzerinde, ne zaman? Ne zaman nasihati şeriatin peketine göre anlasak, uygulasak. Bu derste de inşallah nasihati Allah'ın ve Resulullah'ın istediği gibi imamlarımız nasıl anlamışlar ayet, hadislerden? dört imamın çizgisinde anlatmaya çalışacağız. Halbuki bu nasihat dersi asıl da bir ders değil. En azından çok sıkıştırsak üç dersi ancak yeter. Ama alanı bunun alanı özel bir ders olmadığı için selefi salihin akidesi derslerinde olduğu için elimizden gelse inşallah bu derste bitiririz onu. Allah'ın izniyle. Şimdi nasihat nedir? Nasihat Arapça bir kelimedir. Elhamdülillah burada Türkçeyden Arapça'nın bir zenginliği kaynaşmıştır. Atalarımızdan da Allah razı olsun. Hiçbirini değiştirmemişler. Fransız yani İngiliz bir kelime getirip sokmamışlar içine. Bırakmışlar aynen orijinal kelimeyi nasihat. Biz de bunu anlıyoruz. Arapça, lügatçe nasihati alsak Nasihatin anlamı süzmektir. Arapça nushten alınmıştır. Yani bir türben getirirsin, içine balık koyuyorsun, o balon olur, süzülüyor. Ne diyersin ona? Ben balı ettim. Yani süzdüm. İçinde pütürler var ise, bir şey var ise saf bal çıktı alttan. Bu nasihattir. Arapça anlamı budur. Eydir terince anlamı nedir? Ki bizim işimize de bu lazım. Nasihat terimce anlamı nedir? terimce anlamı lügatçe anlamına nam kaynak alıyor. O da nedir? Süzülmüş bal dedir değil mi? Saf bal. Pürüzler hepsi çıkmış içinde nus olunmuştur. İyidir ben bir kardeşime bir doğru yolu gösterirken neyle gösteririm bunu? İhlasla. Yani sadece Allah için bunu yapıyorum. İçinde riya yoktur. Gösteriş yoktur. O zaman ne oldu? Bu nasihat oldu. Yani ben sana diyorum kardeşim sen bu yaptığın iş yanlıştır. Ben buna ne yaptım? Nasihat ediyorum. Ama ben bunu gösteriş de yapabilirim. Desiler ilmi var. Başkaları desin işte filan filanın hatasını yakaladı. Değil mi? onu ezginlik altında koyacağım. Ezeceğim onu. Hatasını vuracağım üzerine. Bu ne oldu? Allah için değil. O zaman nasihatten çıktı bu. Nasihat nedir? Keri kardeşine Allah rızası için tebliğ etmektir. O kadar. Sadece Allah rızası için oldu. Nasıl balı saf süz süzüyorsun o zaman nasihat de Allah'ın emrini tebliğ etmek nedir? Nasihattir. Ama nasihat genelde nerede olur? İnsana yol göstermekte olur. E peygamberlerin görevi neydir arkadaşlar? İnsanlara yol gösteriyorlar. Nasihat ediyorlar. Gördük ne kadar önemlidir nasihat. Onun için ne olacak? Halisene Allah rızası için olacaktır. Nasihatte çıkar yoktur. Zaten gösteriş için yapsam başka bir Olsa ne olur? Şirk olur Neye şirk ettin? E sen bir şey sadece Allah rızası için oluyorsan ortak koştun ona. Ortak nedir? Yani bir insandır, seni görsün. Yani nefsindir. Bunlar hepsi nedir? Şirktir. Evet, nasihat nedir arkadaşlar? Allah rızası için yol gösteren, şeriatı tebliğ etmek, bunlar hepsi nasihat babına giriyor. Bu tanımım. Şimdi biz bir şey tanıyalım, ondan sonra içine girerken neden bahsettiğimizi iyi anlayalım. Eydir nasihatin hükmü nedir? Bu kadar önemliyse, peygamberlerin göreviyse nedir o zaman? Bu her Müslümanın üzerine nedir? Vaciptir. Vaciptir. Her insan bildiği kadar nasihat edecektir. Her Müslümanın üzerine nasihat nedir? Vaciptir. Bunun üzerine ne var? İttifak var. Alimler bunun üzerine anlaşmışlardı. Ama ne de bir de ihtilaf etmişler? farz en mi? Farz-i Kifaye mi? Farz-i nedir? Her Müslüman üzerine vaciptir. farz nasihat etmesi lazım. Farz-i Kifaye nedir? Bazı insanlar, alimler bu görevi görürse benden o vacip ne oluyor? Düşüyor. Öyle diyen alimler de var. Ama bunun racih olan muhakkik alimler, ehli i Sünnet içinde, diyorlar ki mesele yerine göredir. Racih olan da görüş budur. Vacibliğinde her Musulmanın kudreti, mekdireti gereği nedir üzerine? Vaciptir. Ama yerine göre farz-i olur, yerine göre farz-i kifayı olur. Benim bu meselede ilmim var. Kardeşim yanımda yanlış yapıyor. Benim üzerime farz-i indir, vaciptir. Farz-i ayn nedir? Yani ben bunu tebliğ etmesem arkadaşım hatasını düzeltmesem, doğru yolu göstermesem, ben muhabal altındayım. Ama benim üzerime bu yetmiyor. Ben bu ilmi bilmiyorum. O zaman nedir? Benim üzerime farz-i indir farz-i kifay oluyor. Yani başka bir bilen tebliğ ediyorsa onu benden bu hüküm düşüyor. Ki dinin alimler üzerine dini tebliğ etmek nedir? Farz-i indir. Ama normal insanların üzerine nedir? Farz-i kifayedir. Bildiğin kaderi bilmediğini mükellef değilsin. Ama vaciblik üzerine nedir? Vaciptir. O zaman ne kadar İslam'ı biliyoruz o kadar tebliğ etmemiz bizim üzerimize vaciptir. Önümüzde bir tane hata yapıyor ya bunu söylemeyin ona neden? E bunu söylesek ben ilmim yoktur velev ki bu meseleyi biliyorum bu hatadır ama ben söylemeyim. Bu nedir? Bu yanlıştır. Ben bildiğim kadarı tebliğ ederim. Ama alimler burada da şart koşmuşlar tebliğ etmek için. Önce tebliğ ederken bir mani olmaması lazım. Yani ben bir, bir insan önümde bir musulman bir hata yapıyor. Yani bir insan bir hata işliyor. Önümde bir mani yoktur. Ben bunu tebliğ edebilirim. Bir engel de yoktur. O zaman tebliğ etmem nedir? Benim üzerime vaciptir. Yani bir engel yoktur. Önümde olmuş bu. Tebliğ edeceğim. İkincisi. Ben tebliğ ettiğim şahıs benden kabul eder mi, etmez mi, bunu bilmem lazım. Mesela adam var, benden yaşlıdır. Ben gelsem buna yanlış desem, bu yanlıştır yapıyorsun, nasihat etsem, o benden kabul etmez bunu. Ben bunu biliyorsam, o zaman vücub, vücubet üzerimden düşüyor. Hakır üzerimden. Çünkü o adam, ha ben tebliğ ederken benden kabul etmez onu. O zaman ben mükellef değilim. Var. Çok var. Mesela sen gidiyorsun bir cami hocasına diyorsun. Adam sana bakıyor böyle bir gencimi bilsin. Gidiyorsun cami hocasına. Hocam bu dediğin yaptığın iş. Yani okuduğun kiraat bile yanlıştır desen ona. Böyle bakar sana. O bakışı böyle seni ezdi bitirdi. Sen kimsin diye. Ben resmini burada görevliyim. Kabul etmez senden. O zaman sen ona söylememen lazım. Hucu üzerinden kalkıyor yani. Evet. Üçüncü şart alimler diyorlar ki nasihat ederken sana bir zerar gelmemesi lazım. Eğer biz sen, gele, sen nasihat ettirin yerde sana zerar geliyor o zaman sen mükellef değilsin o nasihat. Mesela bir toplumdasın baktın dedin ona nasihat ettin orada seni hırpaladılar. Zerar verdiler seni. Onların güzleri yetiyor. O zaman senin üzerine mükelleflik hakkı Evet. Bu şartları riayet ederek nasihat her mümin üzerine nedir? Vaciptir. İyidir, nasihat bu kadar önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçmiş ona bir göz atarım. Sonra hadiste nasıl geçiyor ki hadisi arkadaş okudu ama ona da döneceğiz. Diğer hadisler de var, onu da bakacağız. Kur'an-ı Kerim'de nasihat önemli yerde peygamberlerin vazifesi olarak gösterilmiştir. Mesela Allah subhanehu ve teala Hazreti Nuh aleyhissalatu hakkında hakkında söylüyor. Onun adıyla söylüyor. Diyor ki Ubelligukum risalati rabbi ve ansahu lekum. Hazreti Nuh kavmüne ne diyordu? Ben, benim görevim size Allah'ın mesajını getireyim. Risalati rabbi mesajlarını size ileteyim ve size nasihat edeyim ve anصحu lekum nasihat nedir siz şirk üzeresiniz Rabbinizi tanımıyorsunuz şeytana uymuşsunuz değil mi bu nasihattir gördük mü peygamberlerin görevidir nasihat bir de Hud aleyhisselamın hakkında geçiyor aynen Hud aleyhisselam görevini belli ediyor قَوْنَ حِجَّتْ قَخْصُمْ جَلَّرِنَا اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ ve وَاَنَ لَكُمْ نَاسِحٌ اَمِينٌ Ben size, size Allah'ın mesajlarını, Rabbinizin mesajını iletiyorum. Mesaj nedir? Peygamber ne getirir? Allah'ı tanıtıyor. Rabbinizdir. Allah sizi yaratmıştır. Kulluk etmek için bunları yapacaksınız. Her peygamber şeriat peketi var getir. Maşallahittir Rab aleminden kime getiriyor insanlara. Sonra ne diyor? Ve ansahu lekum ve ana lekum nasihun emin. Ben sizin için de emin bir nasihatçiyim. Emin nedir? Güvenli. Elhamdülillah o da tüvcedir, değil mi? Emindir. Yani güvenlidir. Yani bu sene zulmetmez. Ee, gış etmez sahta aldatmaz, aldatmaz e, sene sadıktır. Olduğu gibi mesajda hıyanat etmez. Onun için Allah Teala bizim peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem göndermeden önce 40 sene meçhede yapışadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adı neydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Muhammed. Muhammed iyidir adı ama Muhammed derken insanlar rahat etmiyordu. Neden? Çünkü bu Muhammed başka insanlardan farklıydı. İnsanlar o kadar seviyorlar Muhammed'i. Risaletten önce Mekkeliler. Muhammed diyerken onlara yetmiyordu onlara. Ne dediler? Bir de bunun bir sıfatı var. Diğer insanlardan farklıdır. Ne dediler ona? Muhammed'in emin. Yani Mecde'de Muhammed demezler. muhammed Emin. Neden? Onun bu mükemmel sifatını başkalarından ayırırsılar. Ama başkalarına mesela filan derdiler. Adlarıyla derdiler. Ama hiç kimseye Mecde'de bu sifat verilmemiştir. Bu da nedir Emin? Emniyetlidir. Neden allah Teala bu sifatı 40 sene Resulullah'ın üzerinde taşıttı? Hatta yarın Risale geldiğinde Risale'nin görevi nedir? Sen bizi aldatıyorsun, sen yalancısın derler. E ben eminim. 40 sene emin diyorsunuz bana. Emin nedir? Aldatmaz. Amanete, riayet edene emin derler. Ela i̇la ilahe illallah dedi. Ne dediler? Çezapsın, yalancısın, aldatıyorsun. Vese'in. Onun için burada Hud aleyhisselam diyor ki, ben size Emin bir nasihatçıyım. Yani Risale-i, mesajı allah Teala'nın peketini olduğu gibi size götürüyorum. İşte buradan belli olur ki nasihat peygamberlerin görevidir. İyidir bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Kur'an'da ne gelmiştir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ülül azm olduğu için demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin neyidir? sonuncusudur. Bütün peygamberlerin de özüdür. Risalesi. Gelmiştir. Onun için bizim peket bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde açıklamıştır. Hadislerde ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? El dinu nasihat. Din nasihattir. Yani dini sıkıştırdı nasihati. Ne kadar önemlidir. İyidir. İkinci hadislerde bir başka hadisler de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasihatin çok hadisler var. Ben bir kaç tanesini acele bir şekilde zikrederiz. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah'a yardâ lekum thelâfen ve yaskhatu lekum Allah Subhanahu wa teala üç şeyi razı olur size ve üç şeyi öfçelenir size. Üç şeyde Razı olur. Üç şeyde öfçelenir. Allah nerede razı olur? Allah'ın emrini yerine getirse Allah seninle razı olur. Nerede öfçelenir Allah Teala seni? Nerede? Onun emrinin tersine karşı gelsen öfçelenir. Nelerdir bunlar ya Resulullah soruyorlar. Yargâ lekum en te'bidûhû ve la tuşrikû bihî şey'e. Ne zaman razı olur sizden? Teç ona ibadet edip ona şirk koşmayanlarınız. Herhalde Allah Teala hakiki kulları burada tarif ediyor, muvahhidleri. Allah bizi onlardan eylesin. وَاَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ve وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığınızda, yekpare olduğunuzda, ayrılıktan uzak olduğunuzda o zaman sizden razı olur. Bu da dinin neydir? Temelidir. Nesihat da bu temelin mayasıdır işte. Üçüncü, ve enta tanasahu ve entenasahu men vallahu vallahu amrukum. Amrukum. Kim de başınıza geçse, yöneticiniz olsa, sizi idare ediyorsa ona nasihat etmeniz. O zaman razı oluruz. 3 mesele. Şirk koşmamak, birlik olmak, Nasihat etmek. Nasihat ne kadar önemlidir. Allah rızasını kazanırız. Ne zaman bize kızar? Öfçelenir. Üç yerde Resulullah diyor. Kili <gülü> vel kal. Kili <gülü> vel kal nedir? Dedikodu. Çok konuşmak. Laf getirip götürmek. Boş laf konuşmak. Allah Teala burada bize öfçelenir. İnsanın görevi bu değil. Çünkü ağzından bir kelime çıkarırken melekler yazıyor. Onun için ne yazılacak senin defterinde? Faydalı şey yazılacak. Çok soru sormak. Burada çok soru değil dinini öğrenmek için. Çok soran övülmüştür. Başka hadislerde. Ama çok soru nedir? Şeytani sorular. Ebez sorular. Cedel soruları. Nedir bunlar? Şeytanın sermayasıdır insanoğlunda. Bunlarda Allah-u öfçelenir ve وَإِذَاَةِ الْمَالِ Malınızı carcurt etmek yani. Tabiri caiziz. Ziyan etmek. Sağa sola ne yapmak? Saçıp, Saçıp savurmak. Bu nedir? allah Subhanahu Teala burada öfçelenir bize. Bu bir hadis. İkinci hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. hakkı الْمُسْلِمْ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتْتُمْ Müslümanın Müslümanın üzerine hakkı altıdır diyor. Yani bir, bir kardeş Müslüman ise benim tanımasam da onu, madem Müslümandır altı hakkı var üzerine. Şer değil arkadaşım arkadaşımdır, amcamdır, dayımdır, şer değil. Bir Müslüman ise altı hakkı var üzerime. Ha dayım ise, amcam ise onun akrabalık hakkı eklenir, o ayrı, yedi olur. Ama normal bir Müslüman altı hakkı var üzerine. İzhe leqeytuhu fe, fe فَسَلِّمُ عَلَيْهِ Onu onu bu karşılaştığında on ile salam vermen üzerine nedir? Hak'tır. Vaciptir yani. Hak nedir? Yani vaciptir üzerine. Bir Müslümanın geldiğin üzerine salam vermen lazım. O hakkıdır onun senin üzerinde ona salam vereceksin. وَاِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ seni davet etse bir Müslüman ona icabet etmek vaciptir üzerine seni. yani bir Müslüman seni evine davet etti münasebetine davet etti vaciptir icabet edeceksin İlla şer'i maziretlerden dolayı yen'urfi maziretlerden dolayı o hak var ama üzerine vaciptir ona isticabe edeceksin ve ıza estansahake fansah lehu Senden bir nasihat istese ona nasihat etmen lazım. Senin üzerine vaciptir. Yani sene geldi bir istişare ediyor. Fikir alıyor. Vaciptir. Senin üzerine ona hakikati söyleyeceksin. Onu aldatmayacaksın. Ve iza atasa fehamidallaha feşmutu Eğer absürdü, Allah'a şükretti. Elhamdülillah dedi. Ona cevap vermek. Nedir cevap vermek? yarhamkallah demektir. Ama bir tane burada ne diyor Resulullah? Var, buna dikkat edelim. Diyor ki İzâ atasa fehamida, feham, fehamidallah Eğer abşürdü Elhamdülillah dedir vacip tür üzerimize Yerhamkallah diyoruz ona. Eğer abşürdü Elhamdülillah demedi O vacib vücud üzerinden kalkıyor. Dememem lazım ona. Hem de bazen dememem lazım Çünkü o cezadır onu. Niye söylemişsin? Ama derste abşursan, alimler diyorlar daha öyledir demeyeceksin. Dersi bozmayacaksın. Sühbeti bozmayacaksın. Gizli diyeceksin. Çünkü sen abşursan, elhamdülillah biz duysak vaciptir. Her şey dersi bozar. Elhamdülillah der. Aynen içeri giren salam veren gibidir. Derste alim vaiz konuşurken derse giren salam vermemesi lazım olduğu bir yerinde oturması lazım. Evet. Sonra ve ila Eğer hasta olsa tür üzerine gidip onun ziyaret edersin. Sonra ku ila Eğer ölse cenazesine gitmen senin üzerine vaciptir. Onun için bakıyorsun Müslümanlar bir cenaze var, her şey koşturuyor. Neden? Vacipdir benim üzerine. Bir Müslüman'ın cenazesine gitmek lazım. Evet. Bu altı şey burada nasihatin önemi yine çıkıyor. Sonra bir rivayette bir sahabe celil radıyallahu anhu, diyor ki Resulullah'a beyat ettim. Yani Resulullah ashabtan beyat alırken ne diyormuş ona? Diyor, "Baytu'r Resulullah sallallahu aleyhi ve ala ve ita'iz aldı. Sen Müslüman oluyorsun. Bulara riayet edersin. Ona göre seni kabul ediyorum İslamiyette. Nedir? Namazını kılacaksın. Namaz kılmayan ne olur? İşte bu hadis apaçıktur. Sen beyat etmişsin. Zekat vereceksin. Çiğledir. Namazdan zekat dinin son balıdır. Bu çişini yapmayan da başka dinin yapmaz. Yapsa da işe yaramaz. Sonra ne dedir? Oğlu Nusbihül Kullu muslim. Her musulmana da nasihat etmek senin üzerine vaciptir. Beyat verdin. Yani İslamiyet senden bunu beyat almıştır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? الدينü nasihat. Bu hadiste dinü nasihat hadisi İmam Müslim'de geçiyor. Temim الدارiri radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah dedi bize dini nasihat din nasihettir. Din sıkıştırdı nasihati. Sahabe hemen dediler. O önemlidir. Öğrenmek isterler. Sahabedir. Resulullah öğretmiş olarak hirin bütün kapsını öğrenmeye nediler? Himmetlidiler. Bizim gibi değiller. Cennete gitmenin yolunu ar arıyorlar. Çünkü cenneti bilen allah Teala'yı tanıyan ona koşar. Ama tanımayan ne yapar? Laubali olur. Onun için düşmanın ne kadar tehlikelidir bilmesen onun yanından geçersin. Alır götürür seni. Ama tehlikeliyse ondan uzak durursun. Ne kadar tehlikeliyse onu bildikçe o kadar uzak durursun. Ama Allah Teala ni tanıdıkça ondan korktukça ona yakın düşeceğiz. Bu evrende sadece Allahu Teala'ya has bir şeydir. Bak aslandan korktun, ondan uzak durursun. Meczub'ten korktun, bu sokaktan geçir, o bir sukaraktan geçir. Şerrinden kurtarır. Ama Allah-u Teala'da korkan ne yapar? allah Teala'ya koşar. Çünkü Allah'tan başka kimse seni koruyamaz. Başkalarından seni Allah kurur, Allah'tan seni kim kurur? Onun için Allah'ı tanıdıkça Allah'a koşacaksın. Ashab-ı kiram da koşuyordular. Ne dediler? Ya Resulallah, Kimi için din nasihattir? Sormasaydılar belki bu cevap gelmezdir bizim için. Sordular. Allah onlardan razı olsun işte. Resulullah cevap verdi. Din nasihattir. Kim için? Nasihat kimi içindir? Allah için. Kitabı için. Resulü için. Ve li e'immetil muslimin. yöneticileri için ve ammeti dinin genel müslümanlar için. Bu hadis bel kemiğidir alimler diyorlar ne de İslam şeriatinde. Bu hadise çok önem veriyorlar alimler. Her şeyin asasıdır bu diyorlar. Her şey var içinde. Din hakikaten Resulullah la yantaku an el Kendisinden bir şey demiyor. az ve öz söze sahiptir. Ki kelime eddinu nasihat Bak gördün mü dini sıkıştırmıştır. Eydir biz bu dini bu kadar önemlidir. Bu kadar önem verilmiş buna biz buna bir göz atalım. Bu hadisi biraz açalım. Ondan sonra bu hadisten faydaları çıkartalım. Çiğit nasihat meselesi tam diye otursun bizim güncel hayatımızda. Nasıl uygulamaya kalkacağız inşallah. Şimdi burada iki şey var. Bir nasihat eden, bir nasihat alan iki taraf var. Değil mi? Nasihati kim, kim yapar? Canlandırır, rolunu oynar iki tane. Bir tane nasihat edendir, bir tane nasihat alandır. Nasihat eden kimdir? Her musulman. Bir tane la ilahe illallah dedi, bu hadisten mükelleftir. Bir tane musulman oldu bu hadisten mükelleftir. Ama hangi musulman? Bugün de hepimiz Müslümanız ama Resulullah'ın dediği gibi çerçöp, selin getirdiği çer çöp gibi Müslümanız. Çerçöp nedir? İşe yaramayan. Sel neyi getirir? Ha? Yaramayan dal parçalarını. Bir marangoz gelse o çöpten bir malzeme alabilir mi? Bir ağaç faydalı bir şey çıkartabilir mi? Çıkartamaz. Çerçöp. Onun gibi yaramazız biz. Neden yaramazız? Çünkü bak toplumda Ezik kalmışız. Halbuki biz dünyanın efendisiydik. Şu anda ne olmuşuz? Dünyanın en adi insanları ki bizim ellerimize bakardılar. Şu anda bizim üzerimize efendidiler. Nerede? Çünkü ama hangi musulman alimler duyurlar bu hadisten mükelleftir? Sadık. El muslimus -sâdık. sadık. Sadık Müslüman ne demektir? Yani Rabbi ile sadıktır. Yani o şerte imza atmışsa, oların kriterlerini İslam'a girerken o şartları yerine getiren anlama ne derler? El-Muslimus Sadık. Sadık Musulman. Onun için alemler diyorlar, Sadık Müslüman mükellebtir. Onun için bakıyoruz, kimse nasihat etmiyor. Her sürü namaz kılıyor camide ama nasihat, masihat. Bilmiyor neden? Çünkü sadık değil. İslam derece derecede, biliyorsunuz. İslam, iman, ihsan. İslam nedir? Bir tane İslamiyet'e girdi, düz, düz Müslümandır. Ama bir tık yükseldi, uyguladı, imanın şartlarını anladı, uyguladı, güncel hayatına yansıttı. Bu ehli imandır. Sonra öyle yansıttı ki, he? Sanki Allah onu her yerde görüyor. O Allah-u Teala'yı göremez. İmkanı yoktur. Ama Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala onu her yerde görüyor. Allah-u de insan insanoğlu neyin görer? Eserinde görür. O zaman ihsan derecesine geliyor. Yani evliyaullah olur. Ama düz Müslüman bu görevi yapma, yapmıyor. Neden? Çünkü imanı zayıftır. İmanımız ne olacaktır? Sadık olacaktır, uygulayacağız. Eydir. ikinci taraf kimdir? Nasihati alan kimlerdir? Onu da Resulullah ismini koydu. Ne dedi? Ee, hadiste Lillah, Allah, Allah için. Kitabı için, Resulü için, yöneticiler için, avam, genel Müslümanlar için. Beş tane var burada. Bunları biz açıklayacağız şimdi. Birincisi nasihat Allah, Allah için. Şimdi biz inşallah sadık Müslüman olacağız. Bu dersten de sonra inşallah Allah bizi bu sadakat üzerine sabit kılar. Şimdi bu, Resul bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini uygulayacağız. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Din beş şeye nedir? Nasihat beş, beş kalemi var. Yapacağız mı? Biz Müslüman isek, sadık İsa, bu beş tane için nasihat edeceğiz. Birincisi Allah için. Allah için nasihat nedir? Allah için nasihat yani hakkıyla ona iman etmektir. allah Teala hakkıyla iman etmektir. Çünkü allah Allah'u Teala'ya nasihat edemezsin. Nasihat nedir dedik? Bir tane elinden tutup doğru yol göstereceğiz. E Allah-u Teala'ya nasıl nasihat edersin? Halbuki allah Teala burada seni kurtarmak diyor. Sen bir taneye nasihat ederken sen onu kurtarıyorsun. allah Teala burada seni kurtarıyor. Allah için nasihat nedir? Hakkıyla ona iman etmektir. E ben hakkıyla Allah'a iman ettim. Neye iman ettin? Eğer bileceksin. Onu bilmek için kim sene bunu öğretir? İşte şeriat peketinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu getirmiş alimler öğretirler. Yani dinini öğreneceksin. Önce Allah için burada alimler diyorlar ki din şeriat peketinden daha fazla neye sıkıştırılmıştır? Şeriat peketinde Rabbil alemin kimdir? Onu tanıyacaksın. Seni yaratan Allah kimdir? Biliyor musun? Hakkıyla bilen Allah'ı ne yapar? Ondan korkar. Onu için Allah Teala diyor inna ma min ibadihi alüme. Allahtan hakkıyla ile kim korkar? Alim kulları. Neden alimler daha fazla bizden Allah'tan korkuyorlar? Onun için Allah'tan ne kadar Allahı tanıyorsan o kadar mayına basmazsın. Ama Allah'tan korkmasan günah işlersin, yalan söylersin, hibet edersin, çaba ile de gidebilirsin. Ama bir alim, bir evliyaullah Allah ne yapar? Allah hakkıyla tanırsan nasıl olur ben bunu yaparım bunu Allah Allah bana öfçelenir gazabı çetindir azabı iş edittir hakkıyla tanır ama tanımayan ne olur vurdum duymaz olur işte pakette bunu Allahu Teala'nın o da nedir Allahu Teala'nın hakkıyla ne yapacağız tevhid edeceğiz tevhid nedir arkadaşlar dedik Allah'ı billemek teklemek. Allah'ı her şeyde Allah tektir eşi emsali benzeri yoktur. Rububiyette eşi emsali benzeri yoktur. Rububiyet nedir? Allah'ın bütün fiillerinde eşi emsali benzeri yoktur. Fiiller nedir Allah Teala'nın? Allah sadece Allah Teala bir işleri yapabilir. Onlar da ortak koşmamız olmaz. O nedir? Allahu Teala sadece yaratır. Başka yaratan var mı? allah Teala rızık verir. Başka rızık veren var mı? allah Teala hayat verir. allah Teala ölüm verir. allah Teala'nın elindedir kader. Bu meselelerde allah Teala sadece sene yetişir. Başkaları yetişebilir mi? Yetişemez. Onun için bu meselelerde Allah'ı birleyeceğiz. Bu nedir? Tevhid-i rububiyet. Ülühüyyet tevhidi. İkinci tevhid nedir? İlah nedir dedik? Ma'bud. Yani Çime, çini için bir şeyi yapıyorsan o senin ilahındır. E hak ilahlar çoktur. Put var, ineç var, kurt var, insan oğlu hayat boyuca bunlara tapmıştır. Ama hak ilah bir tanedir. O da çimdir, Rabb-ül Hazret Adem'den bugüne kadar peygamberler onları tebliğ etmiştir. Hak ilah Allah'tır. Onun için bütün yaptığın ibadetler, nasihat bile dahil. Çimiço olacak sadece Allah çundur. O zaman uluhiyet tevhidini yerine getirdim. Yani ben biraz Allah için, biraz şeyhim için ne olur? Şirk koştum. de bırak şeyhimi, biraz enelik yaptım. Yani ben benim için. Yani biraz riya koydum işin içinde. Ne oldu? O da şirk oldu. Hatta riya o kadar tehlikeli bir şirktir. Resulullah demiş şirki hafif, cizli bir şirktir çünkü sinsidir şeytan gibi şeytanın iş olduğu için çaktırmadan senin paketini boşaltır ecir paketini sevinirsin koltuğunda paket gelirsin terazinin önünde bakarsın içi riyayla boşalmıştır sonra üçüncü tevhid nedir Allahu Teala için nasihat dedik o da nedir Ülüyet, e, isim ve sıfat tevhidi yani Allah-u Teala'nın kimliğini tevhidi o da nedir yani Allah Teala dedik tektir ne eşi var ne benzeri var ne emsali var tektir o zaman ne olur Allahu Teala tek ise bu tekine ile biliyoruz e bunun isimleri var sıfatları var o isim sıfatları hakkıyla tanırız ortak koşmarız onda. yani Allah Teala dedik azimdir Allah'ın azamatına benzer azim var mı evet krallar da azimdiler ama onların azamatları kulluk sınırındadır. O yaratandır. Allah-u Teala'yı da bunda benzetmeyeceğiz. Kullarını Rabbil aleminin seviyesine çıkartmayacağız. Eğer tektir desek, onun eşi benzeri yoktur desek, o zaman ne oldu biz? Tevhidi yerine getiriyoruz. Eydir şimdi bu bitti mi? Hayır bitmedi. Biz bunu anladıktan sonra Ad-dini nasihah diyor Allah için, yine bitmedi. E ne olacak? alimler diyorlar ki, bu bildin sen kurtardın kendini, başkalarını da kurtarmakla mükellefsin. O zaman bu bildiğini anlatacaksın insanlara. İşte peygamberlerin görevi tebliğdir. Ad-dini nasihah, dini sıkıştırdık nasihat peketine. Onun için bu bildiklerimizi de insanlara öğretiriz. Biz nasıl kurtardık, onları da kurtarırsınız. İşte bu Allah için nasihattir. Vesaire, bu özetçesi. İkinci, لِكِتَابِهِ Allah'ın kitabına için nasihat. Allah'ın kitabı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Eydir bu Kur'an-ı Kerim'e nedir nasihat? Nasihat şudur, inanacaksın buna. Kur'an nedir? Allah'ın kelamıdır, inanacaksın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i konuşmuş mehluk değildir. Yani Kur'an içelme dememiş yazıl ol olur, olmuş. Kun fe diyor Allah Teala her şeye. Ama Kur'an içelme Allah Teala konuşmuş. Cibril ondan duymuş gelmiş Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah da Cibril'den duymuş, ashab da Resulullah'tan duymuş, tabiinde de böyle bize gelmiş duya duya geliyor. Zincirleme Allah'ın kelamıdır yani. Kur'an Allah'ın kelamıdır nedir? Yani Allah onu konuşmuş, yaratmamıştı. Bütün evreni yaratmıştır. Ama Kur'an'ı konuşmuştur. Buna inanacağız. Buna inandıktan sonra içindeki emirlere inanacağız. Yasakların önünde duracağız. Bunu yerine getireceğiz. Bunu yerine getirsek biz hakkıyla Allah'ın kitabına nasihati yerine getiririz. Bu da bitti bitmedi. Bunu anlatacaksın. Bir de nasihat nedir alimler diyorlar. Yani sen inandığını anlattıktan sonra bir de kitapta ne var? Allah'ın kitabında insanlar bunu tehrif ediyorlar. Tevil ediyorlar. Batıl teviller. Anlamını saptırıyorlar. Tefsirlerini kendilerine göre yapıyorlar. He? Biliyorsun ehli bid'at çoktur. Bugün ne var Türkiye'de? Çok. Prof diye çıkıyorlar televizyonda ne yapıyorlar? Allah'ın kelamını tehlif ediyorlar. 1400 senelik Ehl-i Sünnet paketini, bugün de diyorlar biz de Arapça biliyoruz, Bunu bundan bunu anlıyoruz. O paketi iptal ediyorlar. İtibar etmiyorlar. Kusura bakmasınlar imamlarımız diyorlar. E bunu da savunacaksın. Bunlara da mücadele vermek nasihattendir. Bir sürü sapık tefsir var. İnsanları bunlardan uyanmak nasihattendir. Vesaire, bu böyle gidiyor. Bir de en büyük nedir nasihatten? Alimler diyorlar Kur'an-ı Kerim'in özelliği Kur'an-ı Kerim'in özelliği her şeyi ibadettir. Okuması ibadettir. Bakması ona ibadettir. Onun için Kur'an-ı okumasını öğrenmek nasihattendir. Her Müslüman üzerine vaciptir Kur'an-ı Kerim'i okuman için öğrensin. İstita'a kadar yani. Ne kadar yapabilirse öğrenmesi lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men مَنْ تَعَلَّمَ ve وَعَلَّمَهُ En hayırliniz kimdir? Kur'an'ı öğrenip ve öğretendir. Bak ne kadar önemlidir. Bu nasihattan. Eydir. Üçüncü kaldı. Üçüncü nedir? Resuluna nasihat. Yani için sallallahu aleyhi ve sellem nasihat. Bu da aynen o kişinin ışığındadır Nedir? Resulullah'a inanacaksın. Evet biz inanıyoruz. Ha, böyle inanmak yoktur. Adet ürf inanması yoktur. Resulullah'a inanma nedir? Altını dolduracaksın. Benim keyfime göre değil, aklıma göre değil, hissime göre de değil. Neye göredir? Şeriat ne emretmişse odur. Resulullah nedir? Allah'ın elçisidir buna inanacağız. Emindir dedik buna inanacağız. En son peygamberdir, Ulu'l-Azim'dir. allah Teala'nın sevgili kuludur. Makam-ı Mahmud sahibidir. Bunlara inanacağız. Ayrıca getirdiği pakete inanacağız. Onunla amel edeceğiz. allah Teala bize diyor, emir veriyor Kur'an'da. Resul size ne verdiyse onu alın. Fekhudû. Burada fe, fekhudû. Yani şiddette sebep Sebeptül kurtarışsın. Ve mâ nehâkum anhu fentehû. Size de neden uzak yasakladı? Ondan uzak durun. Kurtuluşunuz o uzak durmaktadır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emirlerini yerine getireceğiz. Yasakladıklarından da uzak duracağız. Bunu da Allah rızası hiç yapacağız. O zaman Resulullah için nasihat tamamlandı. İyidir bu tamamlandı bitti mi? Bitmedi dedik. Aynen diğerleri gibi bunu tebliğ edeceğiz bun insanlara anlatacaksın. Ondan sonra ondan sonra bu da bitmedi. Resulullah'ın bir özelliği var. Hayatını, canını, malını, evletlerini Resulullah'a feda edeceksin. Ashabı icra ettiği gibi. Ey Resulullah şu anda yoktur olsa canım ona feda olsun. Resulullah bedenen yoktur, manen bizim aramızdadır. Şeriatı bizimdir. Sünneti aramızdadır. Biz ne yapacağız? Sünnetini savunacağız. Sünnetini savunmak Resulullah'ı savunmak gibidir. Yani bir tane kalkmış karikater yapıyor Resulullah'ın hakkında. Bir tane kalkıp Resulullah'ın hakkında abuk sabuk konuşuyor. Biz ne yapacağız? Biz bununla mücadele etmek nedir? Hatta başımız geçse mücadele edeceğiz. İşte geçen gün Hollanda'da eee Biliyorsunuz karikatürler nereden çıktı? Hollanda'dan çıktı. Danimarka'dan Denimarka. ha. Danimarka'dan çıktı. Yeni bir çizgi film yapmışlar. Danimarkalarda uygulamaya da koymuşlar. Resullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hayatını bir parça seks yapmışlar. Şu anda oynatıyorlar. Biz buniden nasıl savunacağız? Hadi bakalım ey Müslümanlar. Nasıl savunacağız bunu? Malımızı, canımızı nasıl koyacağız? Bir diyoruz Diyoruz ambargo koyun. Bütün Denimarka he? ürünlerine ambargo koyalım. Hangi mal Denimarka'yı almayalım onu. Bütün bir milyar Musulmanız. Almasak Denimarka iflas eder. Çıma satıyor. Danimarka hepsi 3 milyondur. Ama o zekidiler. Bizi o ellerinde oynatıyorlar. Çer biz. Resulullah'ın dediği gibi. Bir milyar Musulman Danimarka'ya ambargo koysa. Pendirini almasak, sütünü almasak, bilmem bir sürü şeylerini almasak, hem almasak ben bu deneyimarken almıyorum. Bir kuruş daha fazla veririm ki vermiyorsun da. Alırım, ben bunu yapsam işte nasihat Resulullah çınarıdır. En büyük ecirlerdendir. Dinlendir bu. Evet, bunu da yerine getiririz. Çünkü Bukhari'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La yumine hadekum hattâ ekûne habbe ileyhîn. Min ve Bir denenin imanı mükemmel olmaz. Yani düz Müslümandır. Ne zaman imanı mükemmel olur? Ne zaman Resulullah evledinden, babandan bütün insanlardan daha fazla sene, ne olsun? Sev, e, hepsinden daha fazla onu sevsin yani. Hazreti Ömer biliyorsun geldi ya Resulullah dedi. Ben seni her şeyden fazla seviyorum nefsim hariç. Olmadı dedi Ömer. Nasıl olur ya Resulullah? Dedi nefsinden de fazla seveceksin. Vallahi dedi nefsinden de fazla seviyorum. Yani feda veriyorum sana. Ne dedi Resulullah? El ane ya Ömer. Şimdi oldu dedi. İşte bu nasihat. Dördüncü, yöneticilere nasihat. Yöneticilere nasihat ne demektir? Yani başımızda bir halife geldi. Bir İslam devletinde bir yönetici Müslüman geldi ona ne yapacağız? Sadık olacağız. Beyat verdik sadık olacağız. Madem bu bizi yönetiyor ona sadık olacağız. Kargaşa yaratmayacağız. İnsanları fışkırtmayacağız. İnsanları onun aleyhine diklendirmeyeceğiz. Tam tersine insanları ırınlaştıracağız. Neden? Çünkü baş önemlidir. İslam Devleti'nde. Fitne çıkar. Bakın ilk fitne ne zaman çıktı? İnsanlar baş kaldılar Hazreti Usman'ı. Ne oldu? Fitne çıktı. Bugüne kadar fitne kapısı kapandı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasihat dedi yöneticilere önemlidir. Evet bugün yönetici yoktur başımızda Musulman. Ama bunun yerine kim girer? Bizim bir grubumuz var çalışıyoruz. Başımıza bir gelmiştir. O bizim yönetici. Bu, bu onun altına giriyor. On tananın başında bir kardeş mesul olsa oradan yönetici hükmüne giriyor. Çünkü yönetici şart değil. Mesuliyeti aldın yöneticisin. Baba devde yöneticidir. Kullukum ra'i ve kullukum mesulun an ra'iyyeti. Her çeşit çobandır, her çeşit sürüsünden mesuldür. Her çoban sürüsünden mesuldür. Onun için bu yönetici meselesi biz bunu yönetici dersinde açıkladık. Uzun bir hikayedir bu. Yöneticiye sadık olacağız. Allah rızası için nasihat edeceğiz ona. Arkasından bir şey çevirmeyeceğiz. Eğer bir şey var ise de gidip ona e, gizli demek, eşkere vurmamak. Çünkü avam anlamaz. Bir şeyi söylersin, avam kargaşaya gelir, fitneye gelir. Hz. Osman'dan başladı. Ta tarih boyunca baksanız her zaman Osmanlı devletinde de her zaman kargaşa ne zaman olmuş yöneticilere karşı ne zaman dedikodu olmuş. İnsanlar itaatin adabını, fıkhını bilmedikten sonra olmuş. Osmanlı Devleti'nde çok olmuştur. Evet, nereden olmuş bu dedik? İşte dinimizi bilmiyoruz. Onun için nasihat çok önemlidir. Nasihat çişide, toplumda, hayatta, iktidarda görüyoruz ne kadar önemlidir. Evet, beşinci kaldı. Nesihat li'ammetil muslimin. Li'ammetihim Resulullah s.a.w. Genel toplum, genel Müslümanlara nesihat etme O da ne dedir? Sadık olacaksın toplumuna. Bir Müslüman toplumunda yaşıyorsan sadık olacaksın. Bunları aldatmayacaksın. Bunlara, bunların gıybetini yapmayacaksın. Dedikodusunu yapmayacaksın. Bunlar senin kardeşindiler. Bunları aldatmayacaksın. Alışverişte bunlara e, sahta bir şey vermeyeceksin. E, bütün ee, hayatında insanlardan sadık olacak zaten İslam paketi budur. İslam ahlakı budur. Sadakattir. Bunlara hayır isteyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir dene imanı tamam olmaz. Kendine istediği hayrı kardeşine istemedir. İşte bu hadis bunu topluyor. Sen toplum nasıl sen kurtardın? Ben Allah bana minnet etti. Fazlıyla beni kurtardı. Ben de bu toplumu kurtaracağım. Gece gündüz ağlayacaksın. Nasıl köprünün başına geldin birden intihar ediyor. Yarvarırsın onu. Bes elinden tutum atmasın kendisini. O sene küfür de eder. Hazarlar da seni. Sen ne yapacaksın? Sınırın orada alınacak. ver. Sen ne dersin? Ya madem sen hak etmemiş at git lan. sen ne olur? Hayat boyunca her şey seni kırar. Tarihte de seni kınayarak yazarlar geçerce. İşte davat budur. Nasihat budur topluma. Sınırın topluma karşı alınacaktır. Ben gelirim bir kardeşime nasihat ederim dinlemez, azarlar, arkamdan alay eder. Bu beni ilgilendirmez. Bu şeytanın işidir. Ben dursam o kardeşime karşı şeytana uymuş olurum. Benle şeytan kardeşimin üzerine giderim. Hayır. Ben kardeşimin yanında dururum şeytana karşı. Bütün hayri için isteriz? Musulmanlarsın isteriz. Bu da topluma nedir? Nasihattir. Allah bizi nasıl kurtardıysa bütün toplumu kurtarmaya yolunu arasak burada da nefsimizi taviz versek eneği kaldırsak ortadan işte bu hadisi tecelli eder üzerimizde. Bunu yerine getirdikten sonra bu hadisi anladık. Şimdi bu hadisten kısacası ne faydalar çıkartırız? Bir, bir, bu hadis o kadar önemlidir. Bak nasihat o kadar önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bastı. Dedi din nedir? Nasihattir. Din nasihat peketidir. El dinu nasihat. Din nasihattir. O kadar önemlidir. Onun için itina etmemiz lazım nasıl? Bu birinci ders. İkinci ders. İslam dinine Resulullah nasihat söyledi. Alimler diyorlar anlamı geliyor ki nasihat İslam'ın tek kendisidir. E biz de baktık da Allah'ı diyorsan tanımak için kitabını diyorsan şeyini diyorsan o zaman el dinu nasih ederken, İslam dini nasihettir. Neden nasihettir? Çünkü din ne lazım? Dinde amel lazım. Amel etmesen bir din olmaz. Ben sabaha kadar burada size ders anlatayım. Sabaha kadar size kitap yazayım. Amel etmedikçe o terazide hiçbirisi geçerli değil. Ben hangisini dedim, uyguladım, canlandırdım, o zaman ben terazide onun karşılığını görürüm. Yoksa boş laftır gerisi. Amel edeceksin. Onun için din nasihattir. Eğer yerine getirmezse ameli olmaz. Sonra baktık üçüncü din nasihattir diyoruz ki bu her Müslümanın üzerine vaciptir. Buradan alimler çıkartmışlar işte. Şeriat peketidir. Sonra din nasihattir. Aynen zamanda bundan önceki dersimizde ne vardır? Din alışveriştir. Şeydir pardon. Emri bil ma'ruf ve neha'l-munkardır. Zaten nasihatte nedir? Emri bil ma'ruftur. Neha'l-munkardır. Yani eyleği emrediyorsun, kötülükten nahi ediyorsun. O da dedik nedir? Bundan önceki derste bazı alimler demiş İslam'ın 6. işaretidir. Olması olmazıdır. Bu din bunun üzerine durmuştur. Evet. Bir de alimler diyorlar ki en son olarak bu ders çıkarttığımız din nasihattir. Bu celilçi bundan anlarız ki din nasihat nedir? Hem itikattır hem ibadettir. Allah dedi, Allah'ı tanıyacağız. Bu ne dedi itikattır. Kur'an'ı tanıyacağız, itikattır. Ama Kur'an'a amel edeceğiz, ibadettir. Onun için nasihat arkadaşlar, hakikaten şeriat paketidir. Ne kadar önemli. Evet. Şimdi burada anladık, önemini de anladık. Dersi bitirmeden önce altı e, 6 tane yani de 5 tane önemli mesele var. O da nedir? Nasihatin adabı. Yani şimdi biz nasihati anladık. Önemini de anladık. Ama kalktık uygulamaya bunu. Nasıl uygulayacağız bunu? Bunun bir adabı var. Onu da bileceğiz. Yani kaç yaparken göz çıkartmayın. Tabiri, cibi. Bunun adabı nedir? Alimler beş tane adab koymuşlar buna. Beş kural koymuşlar bunu. Yani bu kuralları uygulamasan nasihatta o nasihat sana lehine değil aleyhine olur bu sefer. Belki babal alırsın. Onlar nelerdir? Birincisi sen bir deneye nasihat etmeden önce bu kuralları yerine getireceksin. Bir dedikçi her şey niyete bağlıdır. اِنَّمَ bin niyet <بِالنِّيَة> ameller niyete göre niyetin nasihatten nedir? Ne hiç olması lazım? Allah hiç olmaz. Eğer Allah hiç olmasa, senin nasihatin boştur. Tam tersine, <gülüyor> limete kulûne ma la tefhalûn. Ey iman edenler, niye söylediğinizden amel etmiyorsunuz? Ben bu nasihati Allah rızası hiç yapmadım. Desiler diye yaptım, şirk koştum. Riya koştum. Onun için sadece nasihat Allah rızası hiç olacak Yok desiler filan iyi biliyor, bak filan toplumda her çeşit uyarıyor, her şey şey yapıyor. Nasihat öyle değil. Nasihat Allah rızası için sadece Allah'ı gözetleyeceğim. Ben bu kardeşimin elinden tutuyorum, doğru yolu gösteriyorum ona Yani bu kardeş benden bir istişare tutuyor. Allah rızası için bunu doğru söylüyorum. Onun karşılığını ben terazide alırım. Bu birinci. ikinci şöhretten kaçacaksın alimler diyorlar. Şöhretten insan nasıl kaçar? Yani nasihat ederken her zaman gizli yapacaksın bunu. Gizli yapacaksın. Bir de kardeşini, kardeşine üstün gelmek için değil. Yani insan var eli tetikte, gözleri takip ediyor. Bir dene bir kardeşi bir hata yaptı, hemen başlık kondu başına. "Ha hey kardeş sen bunu yaptın." Hemen yakalasın ona bir puan tutsun onun üzerine. Bu nedir? Şühret içindir. Bundan da kaçacağız. Çünkü şeytanın yolları çoktur. Adımları var. Bunlardan da kaçacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ne dedi? Bir deneniz hakkıyla iman etmez. Kendisine istediğini kardeşi hiç istemez. Bu bizim ölçümüz olacaktır nasihatte. Yok ben kardeşimin üzerine hava atayım. bir caiz ise. Evet. Üçüncü, nasihat gizli olacaktır. Mesela biz toplumda oturduk. Ahmet kardeş her çeşitli baktı. Ne diyecek bu buna? Sen niye filan gün bu hatayı yaptın? Bu hatadır. Halbuki tamam hata yapmış adam. Adamı ne yaptın sen insanların içinde? Eşkere vurdun. Onu için alimler güzel bir kayda kurmuşlar. Demişler tecennubul faziha fi teqdimin nasiha yani nasihati takdim ederken, verirken fazihata dikkat et. Adamı açığa çıkarma. Çünkü insan nefsi nedir? Her zaman stres eder. İstemez kimse onun ayıbını yakalasın. Bu insanın şeyinde var. O zaman sen ne yapıyorsun kardeşe? Karşı tarafı Ahmet'e. Ne yaptın? Destek oldun şeytanla sen gittin üzerine. Adam o hatasını bile ne yapar? Kabul etmez. Demek ki sen şeytanla o kardeşin üzerine gittin. Onun için arkadaşlar nasihat her zaman cizli olur. Tek çekersin adamı. Tatlı bir dilden giriş yaparak söylersin. Yok üstten gelirsin talimet vermiş gibi. Bunu insan oğlunun nefsi kabul etmez. İnsanın bu tabiatinde var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetine de baksak Resulullah Mesela küffar efendilerine Celip Altan davet ediyordu. Aklı seviyelerine göre konuşuyordu. Olduğu mekaneti veriyordu. Bazen öyle ifrat ediyordu allah Teala ona Abese ve Tevelle Abese surasında gibi o çor geliyor. allah Teala ona ne diyor? E, Türkçe ne diyor? Sitem ediyor. Yani etap diyorlar Arapçada. Sitem ediyor. Onu niye böyle yaptın diyor. Hakkın değildi senin bu neden? İşte muraat etmek lazım. Onun için insan oğlunun nefsiyetini muraat etmek lazım. Sonra dördüncü nasihatin kurallarından nasihat hikmetle ve güzel öğütle olur. Bunu bileceksin. Bunu bilmesen etme. Etkiye karşı tepki yaratırsın. Hikmet nedir? Bir şeyi yeri yerine koymaktır. Güzel öğüt nedir? tatlı dil kırmadan, incitmeden, karşı tarafı ezmeden söyleyeceksin. E bu da hemen gelip olmaz. Eğer ha bir tane seni tanıyor aranızda samimiyet var. O seni tanıyor. Bu sıfatlarını da biliyor. O ayrı. Ama musulmanlara mesaj edersen tanımadığın insan birçok bir insanı vala ki dostlar ama hakkıyla tanımıyorlar. Şeytan da arada var. O zaman ne yaparsın? Adama alt yapılı nasihat edersin. Yani gelirsin yavaş yavaş, basamak basamak anlatırsın. Hicmet nedir? Yerinde gelirsin. Her zamanda değil, meçhanda değil. Hicmet yeri yerinde gelip güzel öğütle nasihat edersin. Allah Teala ne diyor ayet-i kerimede اُدْعُوا Rabbika bil hikmeti بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِضَ Allah yoluna davet ederken Hikmetle ve güzel öğütle davet etti. davettir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil cibi Fır'an bu ümmetin Fır'anıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Onunla yine ne diyordu ona? Hitap edersen onu ile dilden konuşuyordu. Neden? Çünkü nefis yoktur ortaya. Resulullah'ın hedefi Abu Cehil ataşe getsin değil. Onun için gönderilmemiş. Abu Cehil ataştan kurtarmak için gönderilmişti. Biz Müslümanlar çafirleri öldürmek için gelmemişiz. Çafirleri hidayete varmak ve vardırmak için gelmişiz biz. Onun için bazı arkadaşlar zannediyorlar İslam gelmiş kafırları öldüreceğiz. Hayır biz şu yönde süper güç olsak yer üzerinde hedefimiz değil kafirler öldürmek. Gideriz kafirlere İslam'ı tebrik ederiz. Ha ne zaman çafir öldürürüz? Bir çafir önümüzde durar inat eder engel alırım size diye Ya git işine kardeşim gitmez. Sağına gel sonuna gel çocuk gibi davranana anlamaz o zaman kafasını alırsın. Siyere bakın hep böyle olmuştur. Yaratabildim mi? Bizim dinimiz nedir? Ha, bu konudan evet barış dinidir, kuvvet dinidir, hoş yürü dinidir. Bu konuda. Ama o adam önümüzde durmuş, Amerika önümüzde durmuş, Batı önümüzde durmuş, hoş yürü burada otursan ne olursun? Şeytanın adamı olursun. Bak Almanya'dan Almut'u Almanya'da diyorlar karıştırmaya. İşte bak böyledir. Yeri yerinde oturtacaksın. Onun için umuzlarımız kime karşı hiç olur? Çin bize savaş açmış. Ha Johnny var atmış diktir. Johnny var savaş atmamış ona karşı düşük olur. Kardeşlerimiz olduğu gibi. Neden? Onun hidayetine biz vesile olmak lazım. Onun için fıkıhta da bir terim var. Adu muharib, kafir muharib ve kafir muahid. Savaşçı kafir anlaşmalı kafir. Savaşçı kafirden has yoktur ona. Ama anlaşmalı kafirden hak hukuk var. Konşuluk hakkı var. Gelir, cider, devletimize gelir. Vize veririz ona, yıkamet veririz ona. Anlatabildim. Onun da sınırı var. Evet. Bu ayeti nasihatte ve davette özellikle davetçiler için her nasihat eden de davetçidir aynı zamanda. Bu ayeti kendine ne yapacaktır? Yol yapacak aydınlık yapacak Yani elinde bir fener gibi bunun peşinde gidecektir. Üd'u ila sebil rabbik. Allah yoluna davet ederken Hikmetle ve güzel öğütle davet. Bununla bunu yerleyeceğiz. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis var burada. Diyor ki Müslüm'de diyor ki inşaklık hoşgörü, tatlı dil bir şeye cirmese illa o şeyi süsler diyor. Bir yere girse o şeyi süsler diyor. Tatlı dil Alçak gönüllük nere girse o yeri güzelleştirir. İlle zena zineden alınmış. Sonra diyor vana muzi'am min şeyin illa şana. O tatlılık, hoşgörü, tatlı dil, imişaklık, alçak gönüllü bir şeyden alınsa ille şane, şeyin yani çirkin. Onu çirkin eder. Güzel eder çirkini. Onun için inşaklık tatlı dil davette çok önemlidir. Ne demiş atalarımız? Tatlı dili ilanı delikten çıkartır. Güzel demiş değil mi? Onun için davette de nasihatte de bu. En sonuncu nasihatin adablerinden yani de kurallarından nasihat ederken bir şahıs kata yapmış. Onun zamanını mekanını iyi seçeceksin. Adam meşguldür bir şeyden. Kafası Allah bullak olmuş. Konsantrası dağılmış. Sen geliyorsun ona nasihat ediyorsun tatlı dilden de. Bu yanlıştır. Değil mi? Adam o kadar psikolojiyen hazır değil seninle onu kabul etsin. Ama adamı nasihat etmeden önce öyle ayarlayacaksın. Nasıl getirip böyle düşecek önüne? Aynen böyle yapacaksın. Ayarlayacaksın zamanını. Bakacaksın, sunu adam rahat bir zamandadır, gönlü hoştur. He? Önce seni sevdi, kuvveti çıkartın ön plana, tam hazır oldu, uygunlaştı o zaman gelip tak diye verirsin ona nasihati, isterse kabul etmez. Çünkü şeytanın bütün yollarını kestin, seninle kardeşin kaldığın nasihati verdin. Ama zamanını, mekanını iyi seçmesen anlamı gelir, Şeytan onların yanında almış sen de gidiyorsun orada ediyorsun. Sen demek ki o zaman sınıfta kalırsın. Onun için zaman meçhendi arkadaşlar çok önemlidir. Bu beş şeyi ayet edecek Allah'ın izniyle nasihati hakkıyla yerine ulaştırırız. Ondan sonra biz mükellef değiliz. Ben çok nasihat ettim kimse beni dinlemedi. Bunu mükellef de? Bu şeytanın oyunudur. Biz ölene kadar, son nefesimize kadar nasihat edeceğiz. Bak bütün peygamberler son nefeslerine kadar nasihat etti. Kimse dinlemeyen de olur. Hazret kimse dinlemedi. Çok az, elinin sayısı kadarı cemiyem Diğer peygamberler hiçbir çoku dinlemediler oları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kıyamet günü gelir peygamber onunla bir sürü insan var. Sonra gelir bir grup var. Sonra gelir üç tane var. Bir peygamber gelmiş üç kişi iman etmiş ona. Dür bir peygamber gelir iki çi kişi iman etmiş ona. Bir peygamber gelir bir kişi iman etmiş ona. Dür bir peygamber de gelir kıyamet gününde tek başına. Ümmetin nerede Rabbim diyor? iman etmediler bana. Biz son nefese kadar bu görevimizi yapalım. Bu şeytanın işidir. Ben nasihat ettim. Biz bunu mükellef değiliz. Biz İslam devleti yerimizde kurulsun onunla da mükellef değiliz. sorulmaz Ama İslam devleti kurulmak için ne yaptın? Onunla mükellefsin. Nasihat de İslam devletini kurmanın asas taşlarındandır. Ben bu toplumu hazırlamasam, İslam'ı anlatmasam, İslam'ı yaşatmasam nasıl İslam devleti kurulur yerimizde? Kurulmaz. Onun için nasihat o kadar önemlidir arkadaşlar. Allah hepimize peygamberlerin Alimlerin fıkhını nasihatte bize nesip eylesin. Onuyla da amel etmeyi ve onu güncel hayatımıza yansıtmayı ve onu en güzel şekilde yapmayı da bize nesip eylesin. Velhamdülillahi Rabbi alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil mursalin muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.